Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresi, bu sure de Mekki surelerlerdendir. Allah'ın Resulü vesselam, kim bir gece Yasin okursa sabahleyin günahı bağışlanmış olarak kalkar, buyurmuştur. Yine de ﷺ efendimiz kim bir gece Allah rızasını gözeterek Yasin okursa o bağışlanır buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala bu sureyi öğrenin, ezberleyin ve bunun bereketini nail olan sanma konulardan eylesin bizlere. Gerçekten çok önemli surelerden bir tanesidir. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetinde her insanın kalbinde Yasin'in bulunmasını herkesin onu ezberlemesini arz ederim, buyurmuştur. Evet. Allah hepimizin kalbine nakşetsin. Bismillahirrahmanirrahim. Birden yediye kadar Ya Sin, Kur'an'ı hakime andolsun ki sen elbette gönderilmiş peygamberlerden filafi bu aziz. Rahimin indirmesidir. Babaları uyarılmadığından hafret içinde kalmış bir kavme uyarılmaz. Ant olsun ki onların çoğunun üzerine söz hak olmuş, onlar artık iman etmezler. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlamıştır. Manasını Rabbimiz Manu Kuvveti alabilir. Kur'an'ı hakimi andolsun ki önünden var, arkasından batılın sızmadığı bu muhkem kitaba sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin sıratı müstakim üzerine ey Muhammed sen sağlam bir nizam dil ve dost doğru bir şeriat üzerine gönderilmiş bir peygambersin senin getirmiş olduğun bu din bu nizam bu dost yol Mümin kullarına acıyan ezzet sahibi zat tarafından indirilmiştir diyor Rabbimiz subhanahu ve teala. Babaları uyarılmadığından gaflet içinde kalmış bir karnı uyarman için yani Arapları. Çünkü Araplara ve vesselamdan önce bir uyarıcı gelmemişti. Yalnızca Arapların zikredilmesi başkalarına da peygamber gelmemiş olduğunu gerektirmez. Amdolsun ki onların çoğunun üzerine söz hak olmuştur. Onların ana kitapta inanmayacakları kesin kez bildirildiği için onlardan çoğunun üzerine azap vacip olmuştur. Onlar artık iman etmezler, peygamberlerine tasdik etmezler. 8'den 12'ye kadar Doğrusu biz onların boyunlarına, çenelerine kadar varan demir halkaları geçirdik. Bunun için artık başlar yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından da bir set çekmişizdir. Gözlerini perdelemişizdir. Bu yüzden artık göremezler. Onları ister korkut ister korkutma. Onlar için birdir iman etmezler. Sen ancak zikre ittiba eden ve görmeden Rahman'dan korkanı uyarırsın. Artık onun mağfiret ve yüce mükafatı müjdele. Şüphesiz ki ölüleri biz biz. İşlediklerini ve geride bıraktıklarını biz yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapla saymışızdır. Allah Subhanahu ve Teala, aleyhlerinde şakavetin kesin kez yazılmış olduğu bu kişilerin hidayete ulaşmaları, eli çenesinin altından birleştirilerek zincire vurulmuş ve başı yukarıya doğru dikili kalmış kimselerin kurtuluşundan farksızdır buyuruyor. Önlerinden bir set ve arkalarından da bir set çekmişizdir. Yani hakkı önleyen bir engel onlar önlerinden ve arkalarından engellendikleri için haktan tereddüt eder ve sapıklık içinde devam ederler. Evet. İkime der ki Ebu Cehil Muhammed'i görürsen mutlaka şöyle ve şöyle yaparım dedi. Bunun üzerine doğrusu biz onların boyunlarına çenelerine kadar varan demir halkalar geçirdik. Bunun için onların başları yukarı kalkıttır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekmişizdir. Gözlerini perdelemişizdir. Bu yüzden artık göremezler ayetini nazil etmiştir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz insan öldüğü zaman onun ameli kesilir. Ancak üç şey müstesna. Değer olan bir sabaha, yararlanılan bir ilim ve kişiye yapılan dua eden salih bir evlat duyurmuştur. Allah Subhanahu ve teala bizleri ameli öldükten sonra bile Kasap defteri kapanmayan insanlardan, müminlerden eylesin. 13'den 17'ye kadar onlara misal olarak şu kasaba halkını anlat. Hani oraya elçiler gelmişlerdi? Hani onlara iki elçi göndermiştik de bunları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de üçüncüyle desteklemiştik de biz size göndermiş elçileriz demişlerdi. Onlar da siz ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman size hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz demişlerdi. Dediler ki Rabbimiz bilir ki biz muhakkak size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Rabbimiz Sübhanahu ey Muhammed seni yalanlayan kavme misal olarak şu kasaba halkını anlattı oraya elçiler gelmişlerdi. Evet. Bu vahip ilminin Ebüsten kendisinin aktarıldığına göre, bu kasabanın Antakya şehri olduğunu söylemiştir. Burada bir kral vardı. Toplara tapılır. Allah oraya üç peygamber göndermiştir. Bunlar Sadık, Sadık ve Şer'in isimlerini taşıyorlardı. Antakya halkı onları yalanlamış ve onları öldürmeye canlarını kastetmeye çalışmışlardır. Hani onlara iki elçi göndermiştik de bunları yalanlamışlardı. Yalanlamaya koyulunca bunun üzerine biz üçüncüyle desteklemiş. Üçüncü bir peygamberle göndermekle onları desteklemiş ve takviye etmiştik diyor Rabbimiz Fana Hıvveti Onlar o kasaba halkına, biz sizi, sizi yaratan Rabbiniz tarafından gönderilmiş elçileriz. Sizin ona kulluk etmenizi, şirk koşmamanızı emrederiz demişlerdi. Evet. Onlar bize düşen sadece apatık tebliğdir. Onlar da dediler ki, Bizim üzerimize düşen sadece bizim size peygamber olarak gönderildiğimiz şeyleri tebliğ etmemizdir. Eğer siz itaat ederseniz bahtiyar olur. Dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşursunuz. Bahretinize icabet etmezsiniz. Bunun ahiretini ileride bileceksiniz. Allah en iyisini bilendir demişlerdir. 18 ve 19 Onlar Doğrusu sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Vazgeçmezseniz and olsun ki taşlayacağız ve bizden size elindir azap dokunacaktır dediler. Dediler ki uğursuzluğunuz sizin nedir? Size öğüt verildi diye mi? Hayır siz çok aşırı giden bir kavimsiniz. Bu sırada kasaba halkı onlara dediler ki Doğrusu sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık sizin vasıtanızla bizim hayatımız için iyilikler olacağını görmüyoruz. Onlar bize bir kötülük ulaşırsa bu sizin yüzünüzden demişlerdir. Evet eğer siz bundan vazgeçmezseniz sizi taşlayacağız ve size bir ceza vereceğiz demişlerdi. Onlar da size öğüt verildi diye mi Hayır siz çok aşırı giden bir kavmisiniz. Biz size öğüt verip Allah'ın birliğine çağırdığımız ve ona samimiyetle kulluğu emrettiğimiz için bizi bu sözlerden karşılıyorsunuz, tehdit ediyorsunuz. <gülüyor> Hayır siz çok aşırı giden bir kavmisiniz. 20'den 25'e kadar... <gülüyor> Şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavramım, gönderilmiş bulunan elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayete erdirilmişlerdir. Ben beni yaratmış olana neden kulluk etmeyeyim? Siz de ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtarmaz da ok takdirde ben gerçekten apaçık bir sapıklık içinde olurum şüphesiz ki ben Rabb'inize inandım artık beni dinleyin kasaba halkı peygamberlerini öldürmek istediler şehrin öte başından bir adam koşarak gelip kavminin yaptıklarına karşılık peygamberlere yardım etmek istedi denilir ki bunun adı Habib'di ip yapar Hastalıklı bir adam idi. Cüzdama yakalanmıştı. Çok sadaka verirdi. Doğru görüşlüydü ve kazancının yarısını fakirlere dağıtırdı. Evet kavmini öldürdü ve ey kavmin gönderilmiş bulunan elçilere uyun. Kavmini kendilerine gelen elçilere uymaya teşvik ediyor ve devamlı sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun diyordu. Peygamberliği tebliğ etmelerinden dolayı sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun onlar hidayete erdirilmişlerdir. Allah'a şirk koşmaksın ibadet etmeye devam ettikleri için onlar hidayete erdirilmişlerdir. 26'dan 29'a kadar cennete gir denilince dedi ki keşke kalmın bilir olsaydı. Rabbim'in beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını ondan sonra kalmen üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik. Zaten indirecek de değildik. Sadece bir tek çığlık oldu ve onlar tam en gittiler. Evet. Abdullah İbni Mesud'dan gelen makilde onlar bu zatı ayaklarıyla çiğneyip bağırsaklarını dökünceye kadar ezmişlerdi. Allahı Teala da ona Cennete girip durdu, o cennete girmiş, orada rızıklanmıştı. allah Teala onun dünyadaki üzüntü, keder ve sıkıntısını gidermişti. O cennette iki sevabı görünce keşke kavmin bilir olsaydı, keşke onlar bunu bilseydi deyip allah Teala ve Teala'da o halini onlara göstermesini istemişti i̇bn Abbas'tan gelen nakilde Aleyhissalatü Vesselam önde gidenler üç tanedir. Musa'dan önde giden Yuşa i̇bn İsa'dan önde giden Yasin'deki arkadaşıdır. Muhammed'den önde giden de Ebu Talip oğlu Ali'dir. Demiştim. Bu adet müşkilatlıdır. Allah en iyisini gülendir. 30, 31 32 Yazıklar olsun okullara ki kendilerine bir peygamber gelmeye dursun. Onu hemen alaya alırlardı. Görmüyorlar mı ki kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik ve onlar bir daha kendilerine dönemezler. Hepsi de muhakkak toptan huzurumuza getirilecektir. Evet. Yazık şu kulların kendilerine diye yani onlar azabı görmekleri zaman kıyamet günü kendilerine ne kadar yanar ve pişman olurlar. Allah'ın Resulü'nün niçin yalanladıklarını, Allah'ın emrine neden muhalefet ettiklerini ve dünya bir diyarındayken neden peygamberleri yalanlayanlar arasında bulunduklarına yanar, pişman olurlar. Allah dediğim halis, sevhid ehli olan sanırlar 36'ya kadar ölü toprak onlar için bir ayettir. Biz onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık. Ondan yemektedirler. Ve orada hurmadan, üzümlerden bahçeler var ettik. Orada pınarlar kışkırttık. Ki ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratanı tenzih ederiz. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, ölü toprak onlar için bir ayettir. Yaratıcının varlığına, tam olan kudretine ve ölüleri diriltmesine delildir. Toprak kas kaskatı kesilerek, otsuz kalıp öldüğü zaman... Allah subhanahu ve teala onun üzerine su indirirdi. Toprak sarsılır ve yemyeşil olur. Her çiften göz alıcı çeşitler yetiştirir. Bu sebeple ayetin devamında biz onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık. Ondan yemektedirler buyuruyor. Yani onu kendileri ve hayvanlar için bir rızık kıldık demektir. Toprağın üzerinde muhtelif yerlerde akıp giden ırmaklar var ettik. Toprağın ürünlerinden yemek için o ırmaklara ihtiyaçları vardır. Allah-u Teala bitkileri var etmekle yaratıklarına lütuf ve inanda bulunduğu için meyvelerin çeşitlerini ve sınıflarını onlara ats Evet. Bitkilerden, meyvelerden ve tahıllardan kendilerini erkek ve dişi olarak yaratmış olmasından ve daha Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği çeşitli yaratıkları yaratanı senzi ederiz 37'den 40'a kadar gece de onlar için bir ayettir gündüzü ondan sıyırırız da karanlıkta kalıverirler güneş de kendi yörüngesinde yürüyüp gider bu aziz alimin takdiridir ay içinde konakla sayın etmişizdir sonunda eski hurma dalına döner. Güneşe, aya ulaşmak düşmez. Gece de gündüzü geçecek değildir. Her birisi bir yörünce de yüzerler. Rabbimiz subhanahu ve teala buyuruyor ki, Allah'ın yüce kudretinin delillerinden birisi de gece ile gündüzü yaratmış olmasıdır. Birisi karanlığı, diğeri aydınlığı ile onun azametinin delilidir. Allah birini diğerinin ardından göndererek birbirini takip ettirmiştir. Bukhara'dan gelen bir rivayette Ebuzerden Zer'den naklediliyor. O şöyle demiştir. Güneş battığı sırada mescitte ben Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdim. Diyordu ki ey Ebu Zer güneşin nereye battığını biliyor musun? Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Diyordu ki güneş Arşın arkasında sevdİYE kapanacağı yere kadar gider. İşte Allahü Teala'nın güneş de kendi yörüngesinde yürüyüp gider. Bu aziz alemin takdiridir, kavmin manası budur demiştir. Evet. Allah sanoklu Teala bunları bize birer ait, birer delil soymuş ki güzelliğini, kudretini bilelim. Onu hakkıyla tasdik edelim ve kulluğumuzu eda edelim. 41'den de kadar soylarını dolu gemiyle taşımış olmamız da onlar için bir ayettir. Ve kendilerine bunun gibi nice binecekler şeyler yapmamız da dilesek onları suda boğardık da ne kurtaran bulunurdu ne de kurtulabilirlerdi. Ama katımızdan bir rahmet ve bir Suriye'ye kadar geçinme başka. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine nimetlerini sayarak gemileri taşımak üzere denizi emirlerine vermiş olmasını da onun kudretinin ayrı bir delili olduğunu bildiriyor. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala Nuh Peygamber ile birlikte ona inananları da kurtardığını ve Adem peygamberin soyundan bu inanmış sümleden başka kimsenin geride kalmadığını Nuh'un gemisini de bu gemilerin ilki olduğunu haber veriyor. 45, 46 ve 47 Onlara önümüzde ve arkanızda bulunanlardan sakının belki merhamet olunursunuz denildiğinde Onlara Rab'larının ayetlerinden bir ayet geldiğinde ondan yüz çevirmişlerdir. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden infak edin denildiğinde o küfredenler iman etmiş olanlara dediler ki dilediği takdirde Allah'ın doyuracağı kimseyi biz mi doyuralım? Doğreti siz, apatık bir safıklık içinde Evet. Allah subhanahu wa ta'ala müşriklerin sapıklık ve bozgunlukta ısrar ettiklerini daha önce işlemiş olduğu günahlardan kaçınmadıklarını haber vererek kıyamet günü onları bekleyen durumlarını bildiriyor. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinizden infak edin denildiğinde onlara Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan düşmanların muhtaçlarına fakirlerine harcamaları emredildiğinde o küfredenler iman etmiş olanlara yani fakirlerden iman etmiş olanlara demek oluyor ki onlar müminlerden kendilerini infak etmeyi emredenlere karşı bir belli olarak derler ki dilediği takdirde Allah'ın doyuracağı kimseyi biz mi doyuralım derler. 48'den 50'ye kadar ve derler ki şayet siz sadıklardan iseniz bu vaat ne zamandır? Onlar sadece bir tek çığlığı beklerler ki çekişip dururlarken o ansızın kendilerini yakalayıverir. Artık ne vasiyet edebilirler ne de ailelerine dönebilirler. Allah subhanahu ve teala burada da kafirlerim bu vaat ne zamandır diyerek kıyametin gelmesini uzak saydıklarını haber veriyor. Halbuki ona inanmayanlar onun çabucak gelivermesini isterler. İşte bu sebeple Rabımız Sübhanı Kuvveti Aleyha onlara sadece bir çığlık yeter ve onlar çekişip dururken o da onları ansızın yakalayıverir 51'den 54'e kadar Sonra üflendiğinde bir de bakarsınız ki onlar kadırlardan koşarak bablarına doğru çıkmaktadırlar. Derler ki yazıklar olsun bize. Yattığımız yerden kim kaldırdı bizi? İşte bu Rahman'ın vaat etmiş olduğudur. Ve peygamberler doğru söylemişlerdi. Sadece bir çığlık olur. Ve bir de bakarsınız ki onların hepsi birden huzurumuza getirilmişlerdir. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. Ve siz yapar olduklarınızdan başkasıyla cezalandırılmazsınız. İşte bu da üçüncü çığlıktır. Kırt çığlık kabirlerden kalkıp dirilme ve yayılma çığlığıdır. Bunun için Rabbimiz Sübhano Kuvveti Aleyha onlar kabirlerinden koşarak Rablarına doğru çıkmaktadır buyuruyor. Derler ki yazıklar olsun bize, yattığımız yerden kim kaldırdı bizi. Bununla dünya diyarındayken kabirlerinden kaldırılıp diriltilmeyeceklerini sandıkları mezarları kas ederler. Mahşer gününde yalanladıkları şeyi ayan beyan görünce yazıklar olsun bize, yattığımız yerden kim kaldırdı bizi derler. Bu ifade onların kabirlerinde de azap çekmelerini önlemek. Çünkü kabir daha önce azatlara nispetle bir dinlenme yeri gibidir. <gülüyor> yani sura üflendiğinde olacak haberler. 55'ten 58'e kadar. Muhakkak ki bugün cennet ashabı sevinç ve mutluluk dolu bir meşguliyet içindedirler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerine yaslanmışlardır. Orada meyveler onlarındır. Ve her istedikleri kendi kendilerindendir. Rahim Rablarından bir de selam sürdü. Allah subhanahu ve Teala cennet ehlini haber vererek onların kıyamet günü Arasat'tan ayrıldıklarında cennet bahçelerinde konaklayacaklarını haber veriyor. Onlar başkalarından farklı olarak içinde bulundukları nimet ve yüce kurtuluştan meşgul olup oyalanacaklardır ve Allah subhanahu ve teala onlara selam verecektir Allah'ın lütfu, bereketi onların üzerine olacaktır Allah bizleri de onların arasına katsın 59'dan 62'ye kadar ayrılın bugün ey suçlular ey oğulları. ben size şeytana tapmayın. O muhakkak ki sizin apaçık bir düşmanınızdır diye mi? Ve bana konuk edersiniz işte bu dost doğru yoldur diye. andolsun ki o sizden birçok nesilleri saptırmıştır. Hala akıl etmez misiniz? Rabbimiz Fanafı ve Teala, kıyamet gününde kafirlerin varacağı akıbeti haber vererek onlara ayrılmalarını emredeceğini bildiriyor ve onlara şeytana takmayın o muhakkak ki sizin apaçık bir düşmanınızdır diye ahdetmedin mi bu kendilerine apaçık bir düşman olduğu halde şeytana uyan Ademoğullarından kasırlara ağır bir sesleniştir onlar kendilerini yaratıp rızık verdiği halde Allah'a isyan etmişlerdi Rabbimiz subhanahu ve teala hala akıl etmez misiniz hala sizin aklınız yok mu Rabbinizin emrettiği kullukta ona muhalefet etmektesiniz. Halbuki bir tek işi ve benzeri yok. Hala şeytanın peşinden mi gidersiniz diye sesleniyor. Allah bizleri hakkıyla iman edenlerden eylesin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet günü, günü olduğu zaman allah Teala cehennemi emreder de Ondan karanlık ve parlayan bir boyun çıkar. Ve ey Ademoğulları ben size şeytana tapmayın. O muhakkak ki sizin apaçık düşmanınızdır diye etmedin mi? Ve bana kulluk edersiniz. İşte dost doğru yoldur diye. Andolsun ki o sizden birçok nesilleri sattırmıştır. Hala akıl etmez misiniz? İşte bu size vaat olunan cehennemdir. Ey suçlar bugün ayrılın der. Bunun üzerine insanlar ayrılırlar ve dizler üstü çökerler. İşte allah Teala'nın her ümmeti diz üstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına sarılır. Onlara denir ki bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. 63'ten 67'ye kadar. İşte bu size vaad olunan Küfür etmekte olduğunuzdan dolayı bugün girin oraya. Bugün onların ağızlarını mühürleriz, bizimle elleri konuşur ve yapmakta oldukları şeye ayakları şahit eder. Biz isteseydik onların gözlerini kör ederdik de yolda koşup kalırlardı. Ama nasıl göreceklerdi ki? Biz isteseydik onları oldukları yerde dondurulduk ileri geçmeye güçleri yetmezdi, geride dönemezlerdi. Evet. Adem oğullarından küfredenlere kıyamet günü cehennem göstererek korku ve sıkıntı içinde denir ki işte size vaad olunan cehennem Yani peygamberlerin sizi sakındırıp da onları yalanlamış olduğunuz cehennem Ve bunu kıyamet günü dünyadayken işledikleri suç inkar ederek And içerek yapmadıklarını tekrarlayan kafirleri ve münafıkların durumlarını işte böyledir diyor. Onların ağızları mühürlenir ve uuzlar yapmış oldukları hareketleri söyler, görür, Evet. 68'den 70'e kadar. Kimi de uzun ömürlü yaparsak onun yaradılışını tersine çeviririz. Hala akletmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona gerekmezdir. Bu ancak bir zikirdir ve apaçık bir Kur'an'dır. Dili olanları uyarsın ve kafirlerin üzerine söz hak olsun diye. Rabbimiz sübhan ve Hüvveti A'la Ademoğlunun ömrü uzadıkça kuvvetten zayıfla güçlülükten acizliğe doğru döndürüleceğini haber veriyor. Daha önce de Rum suresinde buyurduğu gibi. Evet. Hala akıl etmez der mi? Yani ilk yaratılışlarını sonra delikanlılıktan yaşlılığa geçişini düşünmez der mi? Böylece zeval bulmayan, geçiş yurdu olmayan, kaçınılması imkansız bir başka diyar için ahiret yurdu için yaratılmış olduklarını öğrensinler diyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulüne şiir öğretmediğini haber vererek ona bunun gerekmediğini de bildiriyor. Yani onun tabiatında şairlik yok. İyi şiir yazmadığı gibi bunu da sevmez. Yaradılışı bunu gerektirmez. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam'ın muntazam olarak rezniyle bu beyti ezberlemediği eğer bir şiirden bir mısra okuyacak olursa bunu tamamlayamadı veya zihaf yaptığı varit olmuştur. Evet. 71'den 73'e kadar. Görmezler mi ki ellerimizin yaptıklarından onlar için hayvanlar yarattık. Kendileri bunlara sahip bulunmaktadırlar ve onları kendilerinin buyruğuna verdik. Onlardan kimisini binekleridir, kimisinden de yerler. Onlar da kendileri için faydalar içecekler vardır. Hala şükretmezler mi? Allah subhanahu ve teala kullarının emrine verdiği bu nimetlerden dolayı mahlukatına ihsan ettiği lütufları hatırlatıyor ve hala şükretmezler mi diyor. Onlar insanların emrine uymakta, insanlar onları istedikleri gibi kullanmakta, onlar da insanların emrine boyun eğmektedir. Hiçbirisi bundan kaçınmamaktadır. Hatta insan küçük birisi dahi olsa büyük bir onun emrine boyun eğip yere yatmaktadır ve isterse kalkıp yürümektedir. İşte o hayvan insanın emrine boyun eğmiş ve buyruğuna uymuştur. Hatta yüz derelik veya daha fazla bir kervan da olsa, küçük bir insanı peşine düşerek hepsi birlikte dizilip gider. Rabbimiz hala şükretmezler mi? Bütün bunları yaratan yaratıcıya ve bunu kendi emirlerine veren Allah'ı birleyip tevhide gelmezler mi? Başkasına ortak koşmaktan kaçınmazlar mı? buyuruyor. 74'ten 76'ya kadar kendilerine yardımları dokunur diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki onlar kendilerine yardım edemezler. Sadece kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onların gizlediklerini de açıkladıklarını da biliriz. Rabbimiz subhanahu ve teala müşriklerin başka ilahları Allah'a eş koşmalarını ve o ilahların kendilerine yardım edip rızık sağlayacaklarını düşünmelerini ve onları Allah ile kendi alanda yaklaştırıcı vasıta saymalarını direkt duyuyor ki halbuki onlar kendilerine yardım edemezler yani o ilahlar kendilerine tapanlara yardıma muhtedir değildirler çünkü onlar güçsüz kuvvetsiz, zelin ve fakir nesnelerdir. Kendi kendilerine bile yardımları dokunamaz. Kendilerine kötülükten gelenlerden intikam alamazlar. Çünkü onlar kas katı nesnelerdir. Düşünmez ve duymazlar, buyuruyor. 77'den 80'e kadar İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki? şimdi apaçık bir düşmandır. Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi de çürümüşken kemikleri diriltecek kimdir dedi. De ki onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her yaratmayı bilendir. Yeni yeşil ağaçtan size ateş çıkartan odur. Siz ondan hemen verirsiniz Evet. Ubey ibn-i Halef aleyhissalatü vesselam'a gelmiş, eline bir çürük kemik parçası olarak paralayıp havaya saçmış. ve Muhammed Allah'ın bunu mu dirilteceğini iddia ediyorsun demiş. Aleyhissalatü vesselam, evet allah Teala seni öldürür, sonra diriltir, sonra da cehenneme sürükler buyurmuş. Bunun üzerine Yasin suresinin son kısmındaki bu ayetler nazil olmuştur. 81'den 83'e kadar gözleri ve yeri yaratmış olan kendileri gibisini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette o Allah'tır, alemdir. Bir şeyi Murad ettiği zaman onun emri sadece ona ol demektir, o da verir. Her şeyin hükümranlığı elinde olanı tesbih ederiz ve siz ona döndürüleceksiniz. Allah subhanahu ve teala sabit ve gezegen yıldızlarıyla yedi kat göğü, dağları, kumları, denizleri, çölleri ve bunların arasında bulunan bölümleriyle yedi kat yeri yaratmasındaki yüce kudretine dikkatleri çekerek o yüksek ve büyük şeyleri yaratanın bedenlerindekini diriltmeye kadir olduğunu bildiriyor. Allah subhanahu ve teala bir şeye murad ettiğinde ona sadece bir tek sözle ol der, o da verir. evet Allah'ın Resulü ve Selam Efendimiz şöyle buyuruyor Allah-u Teala buyurur ki ey kullarım benim affettiklerimin dışında hepiniz günahkarsınız öyleyse benden mağfiret dileyin ki sizi bağışlayayım benim zengin kıldığından başka hepiniz fakirsiniz muhakkak ki ben cömerdim bol veririm. Dilediğimi yaparım. Benim vergin bir sözdür. Azabım bir sözdür. Bir şey istediğim zaman ona sadece ol veririm, O da verir. Allah subhanahu ve teala Rabbimiz'i kendisini hakkıyla hamdeden eden kulların arasına bizleri de kurusun. Büyüklenen, kibirlenen, yoldan çıkan sakınlardan eylemesin. Rahmeti üzerinle <gülüyor> olsun. Bu de bunları azıklandırsın. Elhamdülillahi <gülüyor> teala.